Bugün nasip olursa inşallah vakıfla birlikte vak vakıf hukuku ile ilgili başlayacağız. Sonra nereye kadar gider, Mevla ne kadar müsaade eder, vallahu alem. Oraya kadar ilerleyeceğiz. Vakıf diye başlıkı atıyorsunuz. İslam hukukunda şüphesiz, yazmayın bir şey, İslam hukukunda vakfın çok ciddi bir yeri vardır. Sadece İslam hukukunda değil, aynı zamanda vakfın İslam tarihinde çok büyük bir yeri vardır. Ama acaba vakfedilen malın hukuki durumu nedir? Vakfeden kişinin mülkiyetinden çıkar mı çıkmaz mı? Bu daha ilk devirlerde tartışılmıştır. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh diyor ki, vakfedilen mal, Vakfedenin mülkiyetinden çıkmaz diyor Gayrı Benkul çıkmaz. Neyini vakfetmiş olur? Faydasını vakfetmiş olur. Bahçeyse meyvesini vakfetmiş olur. Bir mekansa istifadesini vakfetmiş olur. Vakfedenin mülkiyetinde devam eder diyor. Ne kadar müsaade eder, ne kadar açarsa o kadar devam eder. Bunu nereden alıyor? Esasen vakfedilen mallarda. O devirdeki vakfedilen mallarda incelediğinizde bu özellik var. Ama hem talebeleri yani Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, hem İmamu Muhammed, hem imamı Malik ve imamı Şafii rahimahumullah diyorlar ki artık vakfedenin mülkiyetinden çıkar. Cenab Allah'ın mutlak mülkiyetine intikal eder. Zaten her mal onun mülkiyetinde ama şöyle bir şey. Bir daha kul mülkiyetine dönmeyecek şekilde Allah'ın mülkiyetine girer. Tamam? Normalde mallar nedir? Mülk Allah'ındır. Ormanda gidiyoruz biz, mantar topluyoruz. Sahibi var mıydı? Yoktu. Cenab-ı Allah mutlak mülkiyet sahibi Cenab-ı Allah'a aitti. Mantarları topladık, mantarlar bizim oldu. Anlaşıldı? Çilekleri topladık, çilekler bizim oldu. Av avladık, av bizim oldu. Maden çıkarttık, bizim oldu ve benzeri. Bu önceden mülkiyeti, bir sonraki konuda bununla ilgili önceden mülkiyeti yoktu, bu mülkiyet bize geçti. Toplamakla, elde etmekle veyahut da avlamakla denizden balık avladık, balık bizim oldu. Şimdi demek ki bu malların mülkiyeti ilk önce mubah mallar deniyor. Cenab-ı Allah'a sadece aitken sonradan kim elde ediyorsa aynı mal şahıs mülkiyetine girebiliyor. Ama vakfedilen mal bir daha dönüp de şahıs mülkiyetine girmez. Anlaşıldı? Cenab-ı Allah'ın mülkiyet olmaya devam eder. Vakfın gayesi neyse o gayede Allah'ın mülkü olarak artık sarf edilir. Anlaşıldı? Vakfın bu bölümü tartışılmıştır. Derinliğine girmeyeceğim ama e, şu dediğimiz cümleleri bu çerçevesinde alınız. Burada Ebu Hanife'nin kanatı bu dediğim zaman mezhebin genel görüşü değildir. Ebu Hanife'nin kendi kanaatidir. Ona haklı bulan sonraki âlimler de var. Dediğim gibi ama müftabih olan kavil ve uygulamada genellikle imameyn yani iki talebesininki tercih edilmiştir. Buna binaen şöyle not tutuyorsunuz şimdi. Ebu Hanife'ye göre... Vaktedilen bir mal sahibinin mülkiyetinden çıkmaz. Faydası faydası veya gallesi gın harfiyle gallesi aç parantez getirisi Ben uydurukça sevmem ama başka kelime bulamadım. <gülüyor> Getiri demek zorundayız. Şöyle demek meyvesi desen meyve olmayabilir. Para getirisi de olabilir. Semere yani desek, buyur. Semere desek semere işte o, o, o da başka başka türlü. Semereyi de izah edeceksin şimdi bir. Öyle <gülüyor> şey, bu, bunun gibi Galle ifadesi vakıf mallarına çok kullanılır. Çünkü tekrar ediyorum. Yani bir bahçe olabilir, onun meyvesi olabilir, bir dükkan olabilir, onun kazancı olabilir. E, benzeri, e, nasıl diyeyim, e, aletler vakfedersen o aletlerin sağladığı faydalar olabilir ve benzeri ve benzeri. Buna ne ifade edilir? E, fıkıhta galle ifadesi kullanılır. Ne elde ediyorsa, ne getiriyorsa, fayda ise fayda, meyve ise meyve, işte iş gücü ise iş gücü. E Paraysa para ve benzeri gellesi ne olur? Vakfedilen cihetin olur. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre mal vakfedenin mülkiyetinden çıkar bir daha mülkiyetine dönmemek üzere Allah mülkiyetine girer Ve faydası vakf edilen cihete sarf edilir. Vakıf en güzel Tasattuk yollarından biridir. Şimdi durun ne demek istedim? Anlaşılacaktır. Şimdi insanların su ihtiyacı var. Güyüme suyu doldurdum. Soğuttum da ne yaptım? Bardak bardak dağıttım. Bu bir hayır mıdır? Evet hayırdır. Bu sadaka mıdır? Sadakadır. Bunun yerine İnsanların suyunun ihtiyacı olduğu bir yere çeşme yaptırdım. Şırıl şırıl su akıyor. Anlaşıldı? Sadakayla vakıf arasında çeşmeyle gügümle bardakla takdim edilen su gibi bir fark var. Yerine göre o bardak çok kıymetli olabilir. Susuzluktan bağırların yandığı, hele de ölümün eşiğine gelmişse altın kıymetinde de olabilir. Ama nedir? Çeşmede devamlılık vardır. istikrar vardır. Her susayanın gidip içme hakkı vardır. Sadece insanların bile değil, kuşların da gelip gagalarıyla su içme hakkı vardır. Hayvanların gelip ile su içme hakkı vardır. Kısaca, devamlılık arz eden bir tasadduk şeklidir vakıf, bu açıdan oldukça kıymetlidir. Anlaşıldı? İster istemez aklınıza hadis-i şerif geliyor. Biliyorum, durdukça, yazıyorsunuz şimdi durdukça, fayda verdikçe, Ondan istifade edildikçe vakfedenine ecir kazandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tırnak içinde İnsanoğlu ölünce, insanoğlu ölünce ameli son bulur. Hadis-i şerifte inkata diyor esasen. Artık akmaz, kesilir demek suyu akarken kesilmesinin tabiridir o. Son bulur. Yani burada diyebiliriz. Yani sanki akarken akan şey durmuş gibi. Hadis-i Şerif'in e, üstü bu daha iyice. Türkçe aktarması o kadar kolay değil. Son bulur. Ancak üç durumda devam eder. Sadakatin cariye diyor. Yani şöyle olarak. Ne? Birincisi ney? Cari sadaka deyin. Işte. Öyle değil. Sadakayı cariye deyin daha doğrusu sadaka-i cariye kendisiyle faydalanılan ilim virgül arkasından dua eden ve ettiren ettiren ben ilave ediyorum mananın içinde var dua eden ve ettiren hayırlı evlad. Hadis sahih hadis, Müslümin rivayet ettiği hadis, Süneni Ebu Davud'da da, Süneni Tirmizi'de de, başka kaynaklarda da olan bir hadis-i şerif. O hadis-i şerifi biliyorsunuz. Yani yaygın. Yani iza mâte ibnu âdem inqata'a 'amaluhu diyor. İlla min selâs diye başlıyor. Şimdi yani hadis-i şerifte ne oluyor? Sadaka-i cariye işte vakfın temelini oluşturan cümle, vurgu o sadaka-i cariyedir. Akmaya devam eden, çalışmaya devam eden, kazandırmaya devam eden vurgudur, o incedir, o manadır. Şimdi bunu söyledikten sonra yani hadis-i şerifi tefekkürlerinizi bırakıyorum çünkü oldukça birkaç açıdan üzerinde her birinin yani vakfın ayrı durulmalı, diğer iyiliklerin ayrı durulmalı, çığır açmanın üzerinde ayrı durulmalı. Ondan sonra faydalanan ilim üzerinde ayrı durulmalı, zarar veren ilim üzerinde ayrı durulmalı. Hepsinin kendine göre bir yönü var. Bir ilim pınarı ki bakıyorsunuz ta Resulullah'tan geliyor. Asırlar, binlerce yıllar o ilimle geçiniyor. Ne kadar kıymetli? Öbür tarafta öbür türlüsü de var. Şeyin Marx'ın babasının bir cümlesi var. Benim oğlan oturduğu yerden kötü fikirler yürütüp milletin aklını bulandırarak onların sırtından geçinendir diyor. Canım, bu tip insanlar da var. Y yıllara bırakmış, zararı bırakılan bilgiler de var. Yani onun gibi. Ama e, iyi hayırlı işler bırakır, hayırlı e, amellerle bu dünyadan göçer gidersen şüphesiz bu insana bu hayır devam ettiği sürece iyilik, güzellik getirir. İlk vakfın muhayrik muhayrik radiyallahu anhın yazın, icra edeceğim. Resulullah'a vasiyet ettiği, verdiği Resulullah'ın da vakfetti arazi olduğu kaydedilir. Muhayrik e, bilgi veriyorum bunu kaydedene. Muhayrik Yahudi alimlerindendir. Peygamber Efendimize Abdullah İbn Selam gibi Abdullah İbn Selam çok meşhur biliniyor ama Muhayrik çok fazla bilinmiyor. Muhayrik iman edenler, bağlı olanlardandır. Kendi milletinden de tam kopmamıştır. Yani e, şeyi dışlamışlar, kendi milleti içindedir. Ama Uhud savaşı sırasında muhayrık, biz şu anda Allah Resulü kat kat düşmanın karşısında ve biz onun Resul olduğunu biliyoruz, onu yardımsız mı bırakacağız demiştir. Bu Yahudilerin, diğer Yahudilerin mizacının da bir vurgusudur. Biliyorlar, bildikleri halde bile bile inkar ediyorlar. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar yok olsun diye düşmanın önünde de terk ediyorlar. Muhayr'ın bünyesi bunu kabul etmemiştir. Diğer arkada onları ikna edemeyince kendisi almıştır kılıcını Uhud'un yolunu tutmuştur. Ve savaştan şehit olacağını hissettimine bilmiyoruz ama bütün arazilerin bütün mal varlığım artık Muhammed'in dilediği gibi sarf edebilir demiştir. Ona devretmiştir. Ve bu savaşta şehitler arasındaki yerini almıştır. Peygamber Efendimiz de bu araziyi vakfetmiştir, bıraktığı araziyi vakfetmiştir. Arazi Medinenin Uhud tarafında tam kuzeye dönüyor, kuzeyden biraz doğuya doğruydi. Hava yolu, Medine hava aları yolu üzerinde idi. Bu arazi Vakfı olarak bilinirdi, uzun yıllar hizmet etti. Son yıllarda başına neler geldi bilmiyorum ama oralar bina doldu. Gördüğüm kadarıyla ne oldu, ne neticeye vardı bile bilemiyorum. Ama böyle bir arazi. Onun vakfı olarak bilinir, devam eder, giderdi. Şimdi şu şey olarak şunu yazınız oraya. Muhayrik Uhud şehitlerindendir. Yakın tarihe kadar vakfettiği yerler arazi olarak kalmıştı. Gerisini bilmediğim için fazla cümle söyleyemiyorum ama binalar doldu. Onu biliyorum. Hukuku nedir? Vallahu alem. Hazreti Ömer de Radiyallahu an Hayber'deki hissesini Hazreti Osman Roma kuyusunu Ebu Talha Bîrîhâ'ya veya Beyrâhâ iki türlü de telaffuzu var onun. Bîrîhâ veya Beyrâhâ mahkûmetmiş bir deyin nokta nokta kuyun Hayber'le büyük bir ganimet gelmişti. araziler pay edildi. Hazreti Ömer radıyallahu an kendi hissesine düşen araziyi biliyorsunuz vakfetmiştir. Şimdi yani e, Hazreti Osman'ın ki ayrıca yad edilmeye değer. Onu paylaştığımızı hatırlıyorum ama bazı güzel şeyleri tekrar tekrar paylaşmakta fayda var. Çünkü ibretlik bir sahnedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve müminler Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'deki Evs ve Hazret kabilesini İslam kardeşliğinde birleştirdiler. Evs ve Hazreç temelde ile isimli bir kadının oğullarıdırlar. Anne de çok dirayetli bir kadındır. Onunla marufturlar. İkisi kardeştir ama sülale büyümüştür. Evs ayrı bir sülale gibi anılmaya başlamıştır. Hazreç. Yahudiler iki tarafı birbirine düşürmeyi de başarmışlardır. Yıllarca birbirine kırdırtmışlardır. Böylece iki taraf parçalanınca birbirine düşman haline gelince azınlıkta olan Yahudiler bu sefer çoğunluk oluyorlar. Galip geliyorlar ve birbirlerine canlarını istediği tarafı tutarak da zaman zaman birbirine kırdırttırıyorlar. Ama İslam gelip de onları yeniden İslam kardeşliğinde buluşturunca gelip de muhacirler de bu rakama eklenince Müslümanlar kesinlikle Medine-i Münevvere'de üst konuma geçiyorlar maddi olarak da. Güç onların elinde oluyor. Yahudilerin bu konudaki çok ciddi hasetleri ve bunun için tezgahları sayılamayacak kadar çoktur. Kabe ibn başlayın öbürlerine varıncaya kadar. Alay üslubunu kullanıncaya kadar. İslam'ın ciddiyetini sarsmak için çalışmaya varıncaya kadar. Ekip olarak zihniyete bakın ekip olarak anlaşıyorlar. Sabahleyin İslam'a girecekler Müslüman olacaklar. kelime-i şahadet getirecekler. Akşamleyin tabir yerindeyse cıvıtacaklar. İslam'dan çıkacaklar. Sonra ne diyecekler? Vallahi biz girdik, yaşadık. iş yok. Tamam, iş yok. Tabii irtidat ayetleri gelince, o zaman kelle kopma tehlikesi gelince o, freni sıkıyorlar. Bir daha aynı şeyi yapamıyorlar. Rabbim iş dünyada yaşananları bizden daha iyi biliyor. Ondan sonra ciddiyetle dalga, dalga geçirmiyorlar. İşi sulandıramıyorlar. Şimdi bir e, Roma kuyusu Bizans stiliyle yapıldığı için bu adı almıştır. Sahibin adı böyledir bu adı almıştır ama kuyu Roma stiliyle yapılmıştır bu doğru. Adı nereden alırsa alsın bir suyu yakındır yüzeye yakındır suyu boldur ve kalitelidir. Medine'de bütün sular kesildiği zaman kıtlık olduğu zaman bile bu kuyunun suyu kesilmiyor. Bu kuyunun suyu akmaya devam ediyor. Bu kuyunun suyu bugün de akmaya devam ediyor. Günümüzde de var akmaya devam ediyor. Hatta bu sene gelirken ayrıca o kuyunun suyuyla yetişmiş hurma, o kuyunun suyuyla getirmiş limon. Ve nar getirmiştim. <gülüyor> Çok güzel bir bahçe var çevresinde. İçinde portakal var. Düşünün sıcak iklimde tuhaf olur ya bu portakal var. Limon var. Limon sadece şu katıcık. Küçük yani. Bizim limonun üçte biri küçüklüğünde limonu var. Sidir diye bir meyve vardır. Sidir var. E ayrıca birkaç çeşit hurma var. E şey hurma da var içerisinde. Ya e acı ve hurması da o bahçede yetişen acı hurması da var. Kısa kısaca çok güzel, yemyeşil bir yer. Fakney eskiden kuyudan su yükseliyordu. Şimdi pompa ile emiyorlar. Öyle, öyle bir fark var ama kuyu duruyor. Çevresindeki bahçe duruyor, meyveler duruyor. Şimdi bu kuyunun suyu adam sayesinde köşeyi dönük. Aynı zamanda iyi yatırım yapmış, kuyuyu ele geçirmiş. Ne zaman Medine'de sular kesilse, bu kuyudan su satıyor, bütün Medine bu kuyuya akıyor, bu kuyudan su satın alıyor, adam da köşeyi dönüyor. Ciddi bir gelir kapısı. Ama sadece köşeyi dönmüyor. Adam aynı zamanda herkes kendisine muhtaç olacağı için, bu şahıs aynı zamanda itibar kazanıyor. Kimse onun aleykine söz söyleyemiyor. Kimse onu kırmak, kızdırmak istemiyor, ona göre yakınlık göstermeye çalışıyor niye günün birisinde eline düşer. Günün birisinde bu insana muhtaç konuma gelebilir. Yani kuyuyu çift taraflı hem kazançlı hem de manevi kar edici bir kazanç merkezi olarak adam çok iyi kullanmayı başarıyor. Bir taraftan da Medine'yi Münevvere'ye gelen ve Medine'deki Müslümanları bir araya iman kardeşlerinden buluşturan İslam'a kızıyor. Ama bu kızgınlığını da açıkça ifade edip de o metniyi de gösterecek bir şecata sahip değil. Zaten bu yüzden kuyusunu zaman zaman silah olarak kullanıyor. Kıtlık olduğu, insanlar kuyuya muhtaç olduğu, Medine ve çevresinde su bulmakta zorlandığı zamanlar, insanlar buraya gelince herhangi bir sebepten cıngar çıkarıyor ve Müslümanlara su vermiyor. Yine Medine'de sular kesiliyor, kuyular birer ikier, ikişer sönüyor İnsanlar akın akın buraya gelmeye başlıyorlar ve bu alçak yine cıngar çıkartmanın bir yolunu buluyor. Müslümanlara su vermeyeceğini de ilan ediyor. Şimdi düşününüz Medine'den kalkıyorsunuz. Yaklaşık 5-6 kilometrelik bir mesafeye gidiyorsunuz. Oradan sırtınızda su getiriyorsunuz veya hayvanla su taşıyorsunuz. Bu suyla yemek yapıyorsunuz, bu suyla abdest alıyorsunuz, bu suyla yıkanıyorsunuz, bu suyla elbise yıkıyorsunuz. Şimdiki hayat tarzında biz gevşek alıştık artık. Ne olacak? Evimizin 100 metre ilerisinde bir çeşme olsa da biz oradan su taşırsak anneye kızlar da isyan eder, oğlanlar da isyan eder. Birisi hepsi isyan ederler. Köye gidiyormuş. Köyde de evde musluk yok. Köy çocuk 12-13 yaşlarında köye gidiyor. Yaklaşık köyde 25-30 metrede yani 2-2,5 ev ötede bir çeşme var. Hemen aynı hizada. Cadde falan karşıya geçmiyorsun. Cadde zaten köyde diyor. Oradan çocuğa su getirttiriyorlar. Bir, kovası, bir daha köye gelmeyeceğim. Niye? Bana hep su taşıttırıyorsunuz. 25 metreden su getirmekten şey yapıyoruz. Biz yapsak hepten kırılırız. Büyük zahmet su taşıyarak eve işte paklamaya çalışıyoruz falan cümleler birbirine gider. Ama şimdi düşünün. 6 kilometre gidiyor. Sırtında su getirecek. veya Hayvanı varsa hayvana yükleyecek. Onlarla getirecek. Bunu buldum diye insanlar seviniyorlar. Peki yani bu alçak ne? Vermezse suyun olacak? O boyu gerisin geri boş döneceksiniz. O boş dönülen kap dolu kaptan daha ağırdır. Bazen öyle olur. Boş kap dolu kaptan daha ağır olur mu? Evet ağır olur. Hem de nasıl ağır olur? Geri dönüyorlar. Peygamber Efendimiz'e bu alçağın yine cıngar çıkarttığı, yine Müslümanlara su vermediği haberini Efendimiz duyunca mübarek simasına üzüntü çöküyor. Hz. Osman radıyallahu an farklı rivayetler var. Ben bir noktadan doğru ilerliyim. Hz. Osman radıyallahu an Peygamber Efendimizin bu da üzüldüğünü görünce çünkü şahıs mülkü elinden cebren alamazsınız. Zorlayamazsınız ve benzeri yavaşça mescitten ayrılıyor. Gidiyor bunun yanına. Kuyuyu bana sat diyor. Adam satar mı kuyuyu? Satmıyor. Devamlı gelir kaynağı. Ve sat diyor satmıyor. Satmayınca bana diyor bir iki günlüğünü ver. Öyle bir fikre te, fiyat teklif ediyor ki kuyunun yarı değeri. Bir günlüğüne iki günlüğüne. Adam bakıyor ki kuyu hem elinde kalacak hem de fiyat iyi bir fiyat. Hem de toplu bara gelecek. Gözleri ben ilave ediyorum hani fal taşı gibi açılıyor derler ya karlı yatırım fal taşı gibi açılıyor. Kuyunun yarısını satıyor. Bir iki günlüğünü satıyor. Yarısını değil yarı fiyata satıyor. Ciddi bir meblağ. Osman radiyallahu an İlan ediyor bütün Müslümanlara. Kuyunun şu şu günleri bana aittir diye. Bir veya iki günlüğü divayette dendiği için öyle diyorum. Şu günler bana ait diyor. Gelin suyunuzu alın. İnsanlar seviniyorlar. Bayram ediyorlar Tabiri caizse. Ve akın akın su almaya geliyorlar. Şimdi Yahudi yok. Başlarına kakan yok. Hazreti Osman var. Dünyalık da istemiyor. Gelen suyunu alıp gidiyor. Bir Müslümanın şuuru, devam ediyoruz şimdi. Yani her zaman tebliğ, her zaman davet, dil ile yapılmaz, konuşarak yapılmaz. Bazen hal ve hareketle atılan bir adamla çok daha güzel yapılır. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki Müslümanlara, gönlünü kazanmak istediğiniz varsa dostlarınız, yakınlarınız onları da getirin. Bu sefer Müslümanlar yanlarında başkalarını da getirmeye başlıyorlar. Netice ne oluyor? Hazreti Osman'ın günleri ağzına kadar dolu, Yahudi'nin günleri boş. İş değişiyor rengi. Bir şey daha, hadise bu kadar kalmıyor. Daha önceden tek şık olduğu için Yahudi aleyhine konuşamayanlar, kirli çamaşırını ortaya çıkaramayanlar torbaların ağzını çözüyorlar. Yahudi'nin bencilliği, yıllar yıllı hırsı, Yaptıkları, şunları, bunları artık ortaya seriliyor. Neden? Osman var öbür tarafta radıyallahu anh. Netice ne oluyor? Adam maddi olarak da eriyor. Manevi olarak da, hürmet olarak da eriyor, çöküyor. Hazreti Osman'ı yanına çağırıyor. Ne yaptığını şimdi anladım diyor. Şu kuyunun geri kalanını da al, beni kurtar diyor. Kuyunun geri kalanı Hazreti Osman'a ucuz bir fiyata satmak zorunda kalmıştır. Kuyu da Hazreti Osman'ın olmuştur. Kuyu Hazreti Osman'ın olduktan sonra Osman radıyallahu an, kuyu bütün mümin kardeşleri mindir diye ilan etmiştir. Vakfetmiştir. Hatta bu rivayetleri anlatan sahabiler ne diyorlar? Hazreti Osman da su alacaksa gelirdi sıra varsa kendisi de sıraya girerdi. Sırası gelmeden almazdı diyorlar. Tabi Osman vakfettiği için insanlar ona veriyor veriyorlar ama o kendi sırası gelmeden almazdı. Diğer insanlardan bir fert gibiydi daima kuyunun başında diyorlar. Tabii peygamber efendimizin duasını alıyor, müminlerin duasını alıyor. Orada bulunan binlerce insanın duasını alıyor. Bu son derece kıymetlidir. Bunu şunun için paylaşıyorum bir de. Bizim her yerde insana ihtiyacımız var. Yaptığı şey meşru olmak şartıyla. Yani bileği güçlü insana ihtiyacımız var mı? Evet var. Beyni güçlü insana ihtiyacımız var mı? Evet var maddi durumu güçlü insana ihtiyacımız var mı? Var. Makamı güçlü insana ihtiyacımız var. Yeter ki davasını unutmasın. Yeter ki bu davanın şuurunu taşısın. Yeter ki hizmet etme azmini, şevkini kalbinde gönlünde hissetsin. Bizim bu insanlara ihtiyacımız var. Sıkıntımız şu. Varlık içerisine düşen ve gömülen davasını unutuyor. Asıl sıkıntımız bu. Gevşemeler yaşıyor. Hayır, gevşemeyecek. yok. O şuuru koruyacak. Ama bu imkanına da Allah'ın ebedi hayatını kazanmak için, yarını kazanma için ya kullanmasını bilecek. Bu birkaç türlü kar olur, son derece kıymetli olur. Hazreti Osman radıyallahu an bakınız, harbin yapamayacağı, cebrin yapamayacağı bir konuyu ticari zeka sayesinde, becerikli sayesinde gidiyor, yağdan kıl çeker gibi çekip almayı başarıyor ve ümmeti Muhammed'e burun önünü açıyor. Dolayısıyla Hazreti Osman kuyusu sıradan bir vakıfta değildir. Bir zekanın uyudur, bir ticari bakış ve değerlendirici tarzın öndür, Bir problemi çözüşün aynı zamanda örneğidir ve bu açıdan bakıldığında gerçekten son derece kıymetlidir. Allah eczni ziyade eylesin. Yani tarihe bırakılmış çok güzel bir dersler, çok güzel bir hatırasıdır. Şom okuyorsa onun için bu açıdan bakıldığında önemlidir. Tabi Ebu Talha radiyallahu anh'ın birihası ayrı ayrı bir kıymet taşır. Buna da zaman zaman geldikçe söylüyoruz ama e, bu insan biliyorsunuz e, Ebu Talha r.a. anh Medineli bir insandır. Ve Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmeden Müslüman olmuştur. Hicret daha et olmadan Müslüman olmuştur. İslamiyetine vesile kimdir? Hanımı Ümmü Süleyim'dir. Ümmü Süleyim hanımı Müslüman etmiştir. Hadise şöyle, paylaşılmasından fayda var. Onları duyma, unutmamanızı istiyorum ayrıca. Gidiyor. Anlatan kim? Enes. Ümmü Seleim'in oğlu Enes anlatıyor. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha Ümmü Seleim'e evlilik teklifine gidiyor. Varıyor, kendisine evlenme teklif ediyor. Ama bu teklifin yapıldığı günlerde Ebu Talha Müslüman değildir, Ümmü Selim Müslümandır. Yıllar birinci akabebiyatı ile ikinci akabebiyatının arasıdır. Medine'ye hicretten önce birinci akabebiyatı yapılmıştır, ikincisi yapılmamıştır. O günlerde cediyane diyor hadise. Ömür Seleym radıyallahu anh'a Ebu Talha'yı dinledikten sonra kullandığı cümleler son derece olgun ve zekice. Ve bir mümineye yakışır şekilde. Ebu Talha diyor. Sen normal şartlarda teklifi reddedilmeyecek bir insansın. Ama ben Allah'ın birliğine inanan, tevhid inancına bağlı bu inancı gönlünde taşıyan bir kadınım diyor. Mü'mine bir kadın, müşrik birisiyle evlenemez diyor. Teklifini reddetmek zorundayım, beni mazur gör diyor. Şimdi Ümmü Sereyim bunu söyleyecek şuurda ve bilgide. Ama talha bu şuurda, bu bilgide değil. Talha radiyallahu anh ne diyor Ebu Talha radiyallahu anh. ne diyor? Gerçek sebep bu olamaz diyor. Niye ona göre? Ümmü Süleym daha zengin, daha varlıklı, daha asil, kısaca meziyetleri daha üst birisinden teklif aldı. Bunları bahane olarak öne süremiyor. Böyle bir bahanenin arkasına sığındı. Böyle düşünüyorum. Ümmü Süleym radıyallahu anh ona diyor ki: Ebu Talha diyor, "Sence gerçek sebep ne diyor?" Ebu Dalha kendisinden emin net cevabı veriyor. Sarı ve beyaz diyor. Ne demek? Altın ve gümüş demek. <gülüyor> Altın yani sen benden zengin birisinden böyle bir teklif aldın, onu tercih ediyorsundur. Ümmü Süleym radıyallahu anh onun böyle düşüneceğini biliyor esasen. Demiri tavında dövmeye başlıyor. <gülüyor> Ebu Talha diyor. Gerçekten böyle mi inanıyorsun? Sence gerçek sebep bu mu diyor? Evet diyor. İyi dinle bu Talha diyor. Müslüman ol. Allah'ın birliğine inanın. Tevhid inancına sahip ol. Gönlünde bunu taşı. İslam safındaki yerini al. Senden ne altın, ne gümüş, ne sarı, ne beyaz ne bir başka mal hiçbir şey istemiyorum diyor İslam'a girişini mehrim sayıyorum evlilik teklifini de kabul ediyorum diyor Ebu Talha donuyor ne yapacağını bilemiyor karşısındaki ciddi kendi kurguladığı sarı beyaz çökmüş tutmamış tabi insan saniyeler içerisinde zihin başka yerlerde dolaşır Zihin puta gidiyor. Evinde put var. Medine'lilerin putlar evlerindedir. Mekke'de Kabe ve çevresindedir. Safa Merve arasındadır. Medine'de ise putlar soylu asil insanların evlerindedir. Bunun da evinde putu var. Herkes buna imreniyor. Herkes bu putu ziyaret için izin istiyor ve benzeri. Her sabah o put bir bakımdan geçiyor ve sayır. Onlar da dolaşıyor. İnsanlar arasındaki itibarında dolaşıyor. İnsanlar ona ne derler? Bu millet içerisindeki konumu ne olur? Ne gider? Zihin geziyor. Ümmü Süleym de bu geziyi biliyor. Bir durgunluktan sonra Ümmü Süleym tekrar örsü eline alıyor. Öyle diyelim. Ebu Talhat diyor. Şu anda insanlar sana ne der onu düşünüyorsun diyor. Evindeki putunu düşünüyorsun diyor. Bu işin son öneri onu düşünüyorsun diyor. Öyle değil mi? Evet öyle diyor. Devam ediyor. Ebu Talha diyor. Ben o putu hatırlıyorum diyor. O put diyor Hindistan'dan getirilen bir ağaçtan yapıldı. Yanlış mı hatırlıyorum diyor. Hayır öyle oldu diyor. Hindistan'dan bir ağaç getiriyor da çok sert. Kurt yemiyor. Suya koyunca demir gibi batıyor. Yani nasıl kavak ağacıyla... Meşe ağacının ağırlığı bir değilse bu ağaçta da, da bir değil. Yani böyle bir ağaç getiriliyor, ondan yontarak yapılıyor. Yontularak bir bölümü diyor, heykel yapıldı. Öğ레diğimi öyle, öyle diyor. Öbür tarafın oldu diyor. Hatırladığım kadarıyla ateş yakıldı, üstünde de ekmek pişirildi diyor. Yanlış mı hatırlıyorum diyor? Hayır, doğru diyor. Bir öbür bölümü. Yani yongaları yakıldı, üstünde de ekmek pişirildi. Son darbeyi Nakavt eden darbeyi indiriyor Ümmü Süleyi. Ebu Talha diyor. Bir bölümü yongaya dönüşen, ateşte yakılan, bir ağaç parçasının öbür tarafını mukaddes sayıp tapmaya utanmıyor musun? diyor. Ebu Talha tek kelimeyle nakavt. <gülüyor> Zihin düşünüyor. Müslüman olmak için ne yapılır diyor. Kimden öğrenebilirim? <gülüyor> Ümmü Süleym benden öğrenirsin diyor. Ona abde saldırıyor. Nasıl bu anlatıyor. Kelime-i şehadet getiriyor. İslam safında Ebu Talha yerini alıyor ve bu yuva kuruluyor. Bu yuva tarihin gördüğü en güzel yuvalardan biri olmuştur. Sonuna kadar güzel olmuştur. Bu yuvanın içerisinde yaşanan hatıralar, inanın hepsi ayrı güzelliktedir, ayrı nimettir. Gerçekten Ümmü Süleym müthiş bir kadındır ilmiyle, irfanıyla, zekasıyla, olgunluğuyla, yaptıklarıyla, fedakarlıklarıyla Uhud'da vardır, Huneyn'de vardır ve benzeri daha sonraki ailesinin içerisinde meydana getirdikleriyle pırıl pırıl bir insandır. Peygamber Efendimizin hayattayken cennetliğine şahit ettiği insanlardan biri budur. Cennet âşireyi mübeşşire ayrı bir şeydir. Yani şöyle diyeyim Aşer-i Mübeşşire deyince cennetle müjdelenen hayattayken biz sadece 10 kişi var zannediyoruz. Hayır. Daha fazladır. O 10 kişi bir liste halinde sunulduğu için Aşer-i Mübeşşire diye meşhur olmuştur. Onlar ilklerdir. Ama mesela Peygamber Efendimiz ne diyordu? Bir gün kendimi cennette gördüm diyor. Bir ayak sesi duydum Bilal'in ayak sesleriymiş diyor. Demek ki Bilal de var. Dolayısıyla Esma için... Cennetle çifte kuşakla kuşaklandıracağı müjdeliyor. Kim için? Esma için. Ayşe'nin ablası, Ebubekir'in kızı için. Aynı şekilde Ümmü içinde için de var. Cennetle müjdelenenlerden birisi de o, bu, bu, odur. Kısaca hatıraları çok güzel, birbirinden güzel. Böylece bu yuva kurulmuştur. Çok güzel bir yuva olmuştur. Tekrar ediyorum. Ve tarihe şöyle bir not düşürmüştür. Bildiğimiz mehirlerin en kıymetlisi Ümmü Süleym'in mehridir diye. Kıymetli bir mehirdir ve değerlidir. Böylece çok güzel bir yuva, çok güzel bir insan kazanmıştır. Aynı zamanda İslam davasına bir insan kazanmıştır. Ve bu yuva saadet dolu bir yuva olmuştur. Bir sonraki, hani ikinci akabebiyata diyoruz ya, 12 nakibin seçildiği peygamber efendimize kendilerini nasıl koruyacaklarsa, kendi mallarını canlarını ızdırlarına öylece koruyacaklarına söz veren bir atta Ebu Talha'da da vardır. Yani bir sonraki Akabe'de Ebu Talha radıyallahu anh vardır. Efendimize biat edenlerdendir Akabe'de ve Medine-i Münevvere için seçilen 12 nakibten birisi de odur. nokta nokta nokta. Ercüziyye'de bu aziz insan Len tenalül birra hatta tunfiqu bimma tuhibbun Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe gerçek bir ve takvaya ulaşamazsınız müjdesini ayet nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelmiş ve ya Resulullah benim en sevdiğim dünya malım bir rehadır beyrehadır Allah için o vakıftır nasıl istiyorsan öylece hükmet dediğinde peygamber efendimiz vallahi işte kazanc bu işte kazanç bu, işte kazanç bu demiştir. Ve en sevdiği malı böylece Allah yolunda bahsetmiştir. Tabi e, bu mal ayrıca kıymetlidir. Bunu zaman zaman paylaşıyorum. Neden ayde? Çünkü Peygamber Efendimiz'in evine de çok yakındır bu bahçe. Şu anda Meccid-i Nebi'nin içerisinde kalmıştır. Bahçe o kadar yakındır yani. Bir şey daha var. Bazı şeyler bahçesindeki kuyusu da vardır. Kuyusuyla, ağaçlarıyla, yeşilliğiyle değer kazanmaz bazı şeyler. Beyrha'nın ayrı bir değeri daha vardır. Çünkü o bahçenin içinde Allah Resulü kerrelerce oturmuştur. O bahçenin suyundan Resulullah kerrelerce abdest almıştır. O bahçenin başında Peygamber Efendimiz onun bir oğlu var. O Mehir diye. Ebu Umeyd hani kuşcağız ne yaptı diye takıldı bir çocuk. Orunların çocuğudur. Hatıraları var bahçenin sahabilerin oturduğu, Resulullah'ın oturduğu, hatıralarla da kıymetli bir bahçedir ve bunu vakfetmiştir. Ebu Talha'nın vakfettiği bahçe bu kadar da değildir. Birisini de kuş yüzünden vakfetmiştir. Kuş yüzünden. Namaz ki Bahçeleri çok seven birisiymiş. İyi de bakarmış bahçelerine. Bir gün bahçede çalışıyor. Hani sıcak iklimde serin suyla abdest almak güzeldir. Suyla abdest alıyor. Abdest azaları buharlaşırken insana da bir serinlik verir. Ağaç altında bu huzurla namaza duruyor. Ama her şeyin bir fitnesi var. Namazın da bir fitnesi var. <gülüyor> Tatlı da olsa fitne. Şu an diyor. Tam karşılıklı, önündeki dalların arasında bir kuş şakımıya başlıyor. Dalların arasında o zıplıyor, çıkıyor, görünüyor, atıyor, oradan başka yere geçiyor. Kuş nameler döktürüyor. Yani şu, bu namazı unutmuş, dalmış, gitmiş, kuşu seyrediyor. Kuş şakıyor, ötüyor, zıplıyor, oradan oraya, buradan buraya, sonra pır diye uçuyor. Şu olarak, arkasından Ebu Talha, ben neredeyim? Namazdayım. Namazda neredeyim? Vallahi alem. Birinci reket mi? İkinci mi? Üçüncü mü Neresi? Yok. Neyse yeniden abdest alıyor, yeniden kendine geliyor, toparlıyor, namazı tamamlıyor, Efendimiz'e gidiyor. Ya Resulü diyor. Bu bahçe beni çok meşgul etti. <gülüyor> o bahçeyi de bu yüzden vakfetmiştir. Ama dediğim gibi onun bahçeleri çokçadır. Yeter ki insan dediğim gibi davası unutmasın o şuur taşısın taşısın. Bir bahçesinde bu yüzden doğru vakfetmiş bir insandır, çok hayırlı bir insandır. Hayırlı yâd diyoruz bu aziz insanı, dediğim gibi hayatın her devresi. Böylece nedir? Ebu Talha'dan iki vakıf birden vardır. Yani bilinen iki vakıf birden vardır. Daha birçok yani insanların vakfı var, hayratı var. Çünkü vakıf sadece bahçeyle şeyle olmaz, aletle de vakıf olur. Diyelim ki bine hayvanlarıyla da vakıf olur. Kısaca sahabi devrinde bu açıdan bakıldığında bir hayli vakıf vardır. Evet, şimdi gayrimenkuller şunu yazıyorsunuz yani şey yapın, gayrimenkuller vakfedildiği gibi kendisinden devamlı faydalanılması mümkün olan menkul mallarında vakfedilmesi mümkündür. Şimdi örnekler yazın. Balta, bıçak, kılıç, Halkan, testere, kazan ve diğer kapkacak, kitap, silah, At ve deve gibi, nokta nokta nokta. Evet. Şimdi şurası mühim. Şöyle bir şey yazıyorsunuz. Vakıf iki kısımdır diyorsunuz. Nokta 3 iki nokta üst, üstte koyuyorsunuz. Vakıf iki kısımdır. Bir. Vakfedildiği gaye için... Direkt olarak kullanılanlar. Tamam. Cami. Medrese. Kervansaray. Darul Acize. Hastahane gibi. Hastahane. Eskiden ne denirdi? Bimarhane, şifahane denilirdi daha ziyade. Tamam. İki. Dolaylı olarak faydalanılanlar. Dolaylı olarak faydalanılanlar. Geliri Meyvesi asıl vakıf gayesine sarf edilmek üzere vakfedilenler dükkanlar zeytinlikler ve diğer bahçeler gibi. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Dükkan asıl vakıf gayesi midir? Hayır. Ama bir müessese kurduğunuz vakıf o insan yetiştiriyor, o talebi yetiştiriyor veya orada namaz kılınıyor, orada insanlar tedavi görüyor. Orada gribanlar geçiniyor ve benzeri ribatlar geçiniyor. Pekala, bura başkalarına muhtaç olacak. Bunun gelirini de temin etmek için bir müessese kurdunuz. 10 tane dükkan verdiniz, 20 tane dükkan, iyi bir şey, gelir getiren bir yer harcadınız. Buradan alınıyor, buraya sarf ediliyor. Böylece siz bir çark kurdunuz ve bu ecir kıyamete kadar, işte ne kadar yürüyorsa o kadar devam ediyor. Genellikle ecdat hep bunu yapmışlardır. Ben zaman zaman paylaşıyoruz, yine paylaşayım, yine vurgulayayım. Beyazıt Camisi'nin halini görüyorsunuz. Yıllardır iskelelerde de kaldı. Depremden zararlar gördü, çatladı, şöyle oldu, böyle oldu. Beyazıt camiisini ve külliyesini ayakta tutmak için, gelirini temin etmek için ne vakfedilmiştir? Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı, Beyazıt Camisi'nin vakfiyesidir. Beyazıt Camisi'nin bir yıllık gelir camiyi baştan sona yenine yapar. Ama kapalı çarşı altın kesmeye, dünyanın gelirini getirmeye devam ediyor. Beyazıt camisi boynu bükük duruyor. Üstelik bugünün mer'i kanunlarında da bir vakıf, vakıf gayesinin dışında kullanılamaz. Ama o dükkanların çoğu Yahudi, Ermeniye, Rum'a buna satılmıştır. Geri kalanında Cenab-ı Allah biliyor inşallah iyi yere gidiyordur ve benzeri. Ama hali ortada. Beyazıt camisi boynu bükük, duvarları çatlak. Duruyor. Buyur. İn, i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Ama düşünün şey olarak, Süleymaniye sadece cami değildir. Süleymaniye'nin camisi var, hastanesi var, nasıl diyeyim, garibine bakan yeri var, aç dağıtan yeri var, medreseleri var, şu var, bu var, bütün bir külliyedir orası. Süleymaniye'nin aklımda kaldığına göre, çalışan personel sayısı, 480 küçüldü. 484 4 num, hatırlıyorum. 400'ün üzerindeydi çalışana. İnanın vakıf içerisinde duvarında büyüyecek otları yolmak için görevli var. Hat imamı var, hatibi var, hafızları var, dersnamları var, doktoru var. İlk defa ben göz mütahasısını onların vakfiyesinde görmüştüm. Kehhal göz mütahasıs demektir. Yani e, tababette ihtisas sahibi insan var. Bütün bunlar var var var. Bütün bunların geliri nereden? Bakırcılar çarşısından. Bakırcılar çarşısı Süleymaniye'nin vakfıdır. Yani bir kısmı da onlar dükkanların kayboldu. dünya kadar dükkan neydi? Süleymaniye Camisi'ne gelir akardı. Hiç birisi bu insanların ne imamı, ne vaizi, ne dersamları, ne diğerleri devletten maaş almazlar. Vakfiyeden alırlardı. Onlara terzik verilirdi vakfiyeden düzenli olarak. Böyledir. Mısır Çarşısı hissedeceğiniz gibi Yeni Caminin Vakfiyeti'dir. Anlaşıldı? Perşembe Pazarını biliyorsunuz. Karaköy'e doğru giderken. Şimdi raylı sistem işte altından geçin sağ tarafta biraz sonra başlar. Sağ tarafta tarihi duvarlar göreceksiniz. Orada boydan boya çarşı vardı. Bedesten adıyla anılan. Bedesten Çarşı demektir. Orada duvarın ortasında bir mermer, levha bırakmışlar gene. İyi ki ne diyor? Bu bedesten Ayasofya'nın vakfıdır diyor. Kalanlar şu olarak. Ayasofya'na bir kuruş gitmiyordur orada. Birçoğu da yıkılmış, korunmamış, şey edilmiş ama neticede nedir? Orası boydan boya Ayasofya'nın vak vakfıydı. Nokta nokta nokta. Daha gitmiyorum. Tamam bunun gibi dünya kadar örnek var. Babam Antalya'da Karakaç Camii'nin imamıydı. Benim de zihnim yoruldukça Bahçe Kır Camisi diye bir bölge var. Bisikletle oraya doğru uzanır giderdim. Orada dev bir şey bahçe var. Palmiyeleri var, kurmaları var. Narinciye dolu baştan sona vesaire olanları var. Oranın adı da Karakaş Bahçesi'dir. Bir gün babama sordum. Baba onunla onun adı aynı. Adı adam mı yaptırdı? Yavrum dedi. O bahçe bu caminin vakfiyesi. Ama onu kimleri yiyor bilmem ama biz cemaatten para topluyoruz dedi. Cemaat han yani caminin şeyini verecek, elektrik parasını verecek, şunu verecek, bunu verecek ama orada dev bir bahçe duruyor ve cami boynu bükük duruyor Ecdat ne düşünmüş? Miras ediler ne yapıyor? Yani öyle diye diyelim. Bu sayılı olacak kadar var. Tabii bundan ileri bir şey var. Dünya kadar bu bahçe camilerin ne vardır? Zeytinlikleri vardır. Zeytinlik camilere neden vakfedilir? Çünkü camilerin kandillerinde zeytinyağı yanıyordu. Zeytinyağı dolayısıyla hem ona göre bir kokutsalar, zeytinyağına uygun bir kokutsalar, bir de iyi yanar. İsi de hem az olur hem güzel olur. İsin güzeli nasıl oluyor? <gülüyor> İsinden çok güzel mürekkep yapılıyor. Hattatlar zeytinyağı isini mürekkep için daha çok tercih ederler. Süleymaniye camine varınca, ortaya durunca yönünüzü kuzey tarafına Kuzey ana kapı yani kıbrenin tam zıt istikametteki ana kapısına doğru çevirin. Kapının yukarısına duvara doğru bir bakın, Dikey yarıklar göreceksiniz orada. O yarıklar hava akımını ceryanını temin etmek içindir. Yani caminin içerisindeki hava derlerine toparlanıyor. O yarıklardan yukarıya baca var. Baca yoluyla çıkıyor. Pekala koskoca cami kubbesi de dev gibi kubbe. İçerisinde insanlar 2 metre boyu olan insanlar ortalama olarak 1.60 boyunda diyelim. 1.60 boyunda tavan yüksekliği hatırımda kaldığına göre 57 metre. 57 metrenin havası yetmiyor mu da hava değişimine ihtiyaç var? Var. Niçin? Is için. O kandiller dünya kadar kandil yanıyor aşağıda. Onun isteri hava akımıyla toplanıyor. O bacadan çıkarken isini de bacaya bırakıyor. Hatlatlar da topluyorlar, zambakla da karıştırıyorlar ondan mürekkep yapıyorlar sonra kağıt yazıyorlar. Şöyle bir dünya kitabının içerisinde o isim mürekkepleri var. Tabii genelatifa yollarına tiybe öbür türlü de varmış. Müezzinin bir tanesi bakıyor bir gün her kandilin bir tanesindeki zeytinyağı hep kayboluyor. Bakıyor bakıyor diğerleri de bu iki de bir de bitiyor. Şimdi yakıyor ikisine bakıyor ışıklar aynı. Hani birisi çok güçlü yansı anlayacak. Ya bu yanı niye erken bitiriyor? Bir türlü çözemiyor adamcağız. Sonunda şüpheleniyor, bir gece camide bekliyor. Yatsada millet el etek çekildikten sonra adamcağızın şimdikiler gibi hırsız olmadığı için camiler kapanmıyor. <gülüyor> Şimdi bizim camilerde yatsadan sonra, arada da kilit var, yatsadan sonra da kilit var. Adamcağız koltuğunun altında bir tane ekmekle geliyor. Ondan sonra kandili oradan alıyor, söküyor, yere yerleştiriyor, bağdaş kuruyor, ekmeğe de çıkarıyor. El beytü beytullah diyor. Ev Allah'ın evi. Ve zeytu zeytullah. Zeytin, Zeytin de Allah'ın zeytini. Ene fakir Abdullah. <gülüyor> ben de Allah'ın kulu. Haydi bismillah diyor. Git, git. Ekmeğe banıp banıp yiyor zeytinyağını. Müezzin o gün ses çıkartmıyor. Ertesi gün o ez zeytu zeytullah vel beytu beytullah Ana fakir Abdullah deyince heze min tarafillah diyor. <gülüyor> Sopayla buna bir girişiyor. <gülüyor> bir daha yeni. O zeytin yağları, ta Peygamber Efendimiz devrinden başlayarak yakın tarihlere kadar camileri aydınlatmaya devam etmiştir. Peygamber Efendimiz devrinde ilk önce çıra sistemiyle ne yapılırdı? Camii aydınlatılırdı. Daha sonra o çıra şeyler yanıp kaybolunca camiler artık karanlığa gömülürdü gecenin sessizliğine ve öyleydi. Daha sonra Yemen'den gelen bir insan o diyarlarda zeytinyağı aydınlatma için kullandığı için ilk defa zeytinyağlı kandillerle camiyi o aydınlatmıştır. Nevvartene Allahu kalbek sen bizi aydınlattın Rabbim de senin kalbini aydınlatsın diye Cenab-ı Allah Resulü ona ne yapın? Dua etmiştir. Şimdi Araplar genellikle birisi gelip de şeyi yakınca, ışıkları yakınca aynı duayı ediyorlar. Ne var tene ne var allahu galbet diye. Ee, bu ve bizi aydınlattın. Dolayısıyla Mevla da seni aydınlatsın diye. Ben de bazen odada çalışırken hava akarıyor. Kalkıp lambayı yakmaya üşendiğimiz için karanlıkta devam ediyoruz. <gülüyor> Bir tanesi görünce ya hocam karanlıkta çalışıyorsun diyor. Lambayı yakıyor e, takılıyorum ona da. Şimdi eee o ya, uzun yıllara ne olmuştur? Yaklaşık 1300 küsür yılın aydınlanma sistemlerinden bir tanesi o zeytinyalar olmuştur. Bu yüzden dolayı bir dünya insan camilere zeytin bahçelikleri vakfetmiştir. Yağı buraya sarf edilsin diye. Ne oldu o zeytin bahçelikleri? Şimdi bir kısmı atıldı, satıldı. Ne olduğunu Allah biliyor da bir kısmına zeytin. vakıflar zeytinyağı olarak satılıyor. Vakıflar zeytinyağı ve zeytinini içerir. Bu nevi vakıfların zeytinyağlarıdır, zeytinleridir. Bunlar neydi? Tekrar ediyorum. Bunlar dolaylı vakıftı. Ne olsun? Gitsin camide bu kandiller yansın. Buradan kazanılan para camilerin işte, veya medreselerin veya işte darul acizelerin yahut da kervansarayların ihtiyacını temin etsin diye konulmuştu. Böylece İslam aleminin dört bir tarafına hani Necip Fazıl merhumun şeyinde diyor ya hani çil çil kubbeler serpen oldu diye. Çil çil dünyanın dört firade bir tarafına İslam'ın vakıfları da kubbeleri gibi serpilmişti. Dört bir tarafta İslam'ın güzelliğini yaşatan dış dünyaya aksettiren farklı bir üslupta tebliğini yapan habercilere de ulaşmıştı. İslam'ın insanlığı kazandırdıkları değerler olarak bunlar paylaşılmıştı. İnşallah yani yok edildi, hırpalandı, yaralandı ve çok vakıf müessesesi tütün deposuna çevrildi, ahıra çevrildi, şu oldu, bu oldu vesaire. İnşallah gerisin geri döner ama açıkça gördüğümüz hadiseler vardır. İşte Beyazıt, işte Kapalı Çarşı. Hadiselerin zannediyorum özeti bu olsa gerektir. Ama nedir o vakıflar kıymetlidirler, değerlidirler ve İslam'ın insanlık tarihine kazandırdığı güzellikler arasındaki yerini alır. Şimdi vakfa teşvik eden elbette ki hadis-i şerifler de vardır. Yani bir sürü rivayet var. Yani Sa'd ibn-i radıyallahu gelen bir hadis de Sa'd radıyallahu diyor ki Ya Resulallah Adem öldü diyor. Onun adına tasattıkta bulunayım mı diyor. Yani elbette ki ölen insana sadaka bulunur. Peygamber Efendimiz de, evet diyor. Hangi sadaka daha eftal? Yani, ne yapabilirim diye sordu, sorduğunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? yani su içme imkanı sunulması diyor. Yani insanlar su da İnsanlar su içme imkanı sunulması. Yani Medine'de e, Sa'd radıyallahu anh'ın annesi adına bir su var. E, tarihten beri bilinen bir su var. İnsanlara su içme imkanı sunuluyor. Bunun da zannediyorum en güzel örneklerinden bir tanesini ki Harun'u Reşid'in hanımı vermiştir. O ne yapmıştır? Bağdat'tan başlayarak ta Mekke'yi mükerremeye kadar haç güzergahındaki bütün su kaynaklarını harekete geçirmiştir. Yani insanlar Zübeyde su attı var ya, bir kısmı Zübeyde su attığını Fırat'tan veya Dicle'den ta Mekke'ye kadar götülen su zannediyorlar. Hayır öyle değildir. Bağdat'tan başlamıştır doğru ama Bağdat'tan Mekke yakınlarına kadar nedir? Yol güzergahında bir çeşme varsa Diyelim ki yolun biraz gerisindeyse, göze batmıyorsa yolun üstüne getirmiştir. Yol güzergahlarına kuyu kazdırmıştır. Eskiden var olan bir kuyu çalışamaz hale geldiyse yeniden açtırmış, yeniden yaptırmıştır. Kısaca ta Bağdat'tan Mekke'ye kadar yollara su kaynakları serpe serpe gelmiştir. Anlaşıldı? Son olarak Taif ile Mekke Arafat arasındaki vadilerden kaynaklar bulmuştur. O kaynakları birleştirmiştir. İlk önce yer altından tünel gibi daha sonra Arafat yakınına yer üstünü üzerine çıkararak, yüzey, e, çıkararak oradan Mekke'yi mükerremeye kadar Zübeyde su hattını çektirmiştir. Uzun yıllar hacıların su ihtiyacını bu hat karşılamıştır. Daha sonra yağın yağmurlardan, eten rüzgarlardan yılların yıpratmışlığından şeyle, çatlamalar, yarılmalar su kayıpları başlamıştır. Zübeyde su hattından Mekke'ye su ulaşamaz hale gelmiştir. Bu durum İstanbul'da bir hayırseverin dikkatini çekmiştir, ulaşmıştır. O bir hayli İstanbul'a güzel, hayırlı işler yaptığı için ondan yardım talep edilmiştir. O da ihtiyacı sormuştur en güzel şekilde bu su Mekke'ye nasıl varır, ne kadar masraf bunun için gereklidir denildiğinde... 60 bin altın tahmin edilmiştir. Bu söylenmiştir. O 80 bin altın göndermiştir. Sadece 80 bin altın göndermemiştir. Aynı zamanda taş ustaları da bu işi en güzel yapacak ekibi de göndermiştir. Böylece Zübeyde hattı yeniden Mekke'yi mükerreme ulaştırılmıştır. O döşenilen hattın içerisine künk sistemi geliştiği için künk yerleştirilmiştir. <gülüyor> Sadece duvarın içerisinde meydana getiren taşların üzerinden akan değil, artık sırlanmış su kaybına mümkün mertebe en üst derecede önleyen künk içerisinden Mekke-i Mükereme'ye Zübeyde Su yeniden ulaştırılmıştır. Bu şahıs kimdir? Yapan Mehrimah Sultan'dır. İkinci bir hanım devreye girmiştir. İkinci defa en az su kaybıyla Su hattını Mekke-i ulaştıran Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı, Edirne kapıdaki ve Üsküdar'daki camileri de yaptıran Mihrimah Sultan'dır. Ulaştırmıştır ve ecine yeniden o da ecir katmıştır. Yakın tarihlere kadar Mekke-i suyunun içerisinde Zübeyde suyu vardı. Yaklaşık e, biz vardığımız yıllarda Mekke'nin üçte bir suyunu bu karşılıyor idi. Sonradan yeniden hırpalanmalar oldu. Şimdi yeniden baştan aşağı restorasyonlar geçiriliyor. Ee, i̇nşallah yeniden bütünüyle e, su ulaştırılır ama şöyle denizden su arındırma tekniği gelişince ki çok masraflı bir tekniktir ama Cidde'nin, Medine'nin, Mekke'nin suları denizden arıtılır. Onlar ulaşınca biraz ihmal edildi ama netice itibariyle yeniden devreye sokulacak. Onlar kıymetli bir hat. İnşallah yeniden suyun içerisinde o da karışır. Bunun gibi tarihten bize gelen dünya kadar örnek var. Evet. Bununla ilgili yani şüphesiz bir hayırlı şey var. Örnek olacak misaller var. Ee, şey olarak, hayır yani bunlara girmeyeceğim. Şimdi bu ümmet yani vakıfları şöyle bir düşünseniz hakikaten diğer bütün insanlara da örnek olacak kadar vakıf bırakmıştır. Talebeleri okutmak için vakıflar, bunun için medreseler, kervan saraylar. Kervan saraylarda kalış biliyorsunuz paralı değildir. Parasızdır. Onlar yemek de verilir. Sabahleyin herkes namazını kılar, yemeklerini yer. Sonra kervanlar yollara çıkar. Bunları karşılamak için Hastaneler, hatta kuş yuvaları ve benzeri öyle detay vakıflar vardır ki aklınız hayaliniz dur. Detay vakıf vardır ne demektir biliyor musun? Hani hep anlatılır ya evde hanımefendilerin tabağını yıkarken hizmetçi tabak kırırsa onu ödeyecek kadar. Mahcup olmasın gelsin buradan alsın ödeyecek kadar. Bunun düşünülmesi demek ne demektir? Şu açıdan esasen önemli. Birçok ciddi meselesini çözemeyen bir millet bu detaya inemez. Bu detaya iniyor demek öndeki ciddi meselelerin çözdüğü geldi geldi iş bacağı kırılan kuşun bacağını sarmaya kadar başkalarının evinde tabak yıkarken tabağı kıran kızcağız mahcup olmasın boynu bükük kalmasını düşünecek kadar bu millet ileri seviyeye geldi ve o noktaya durdu demektir. Yoksa ileriki seviyelerde sıkıntılar olsa bir millet buraya kadar ulaşamaz elbette ki. Bütün bunları varı varıncaya kadar göçmen kuşları düşününceye kadar insanları düşenin elinden tutup kaldırıncaya kadar üstelik biliyorsunuz meslekler arası birbirine dayanışma teşkilatları kuracak ve onları ihya edecek kadar yurdun dört bir tarafında hep vakfiyeler vardır ve bu vakfiyelerin tarihe bıraktığı büyük ve derin hatıralar vardır. İş sadaka taşlarına kadar ulaşmıştır. O ayrı bir güzelliktir. Bir e, sefir anlatıyor, ben diyor on gün giderek bir sadaka taşını gözetledim diyor. Sadaka taşı cami ile medrese arasındaydı diyor. Bir ağaçlığın arkasındaydı. Sadaka taşına konan para koyan insanlar alan insanlardan daha çoktu diyor. Sadaka taşının üstünde bir çukuru vardır. Çukur doluyordu taşıma başlıyordu diyor. Taşınca diyor çoğ şey olunca yandaki medreseden bir görevli geliyordu diyor. Üst tarafı sıyırıyordu. Çukurda kalan paralar duruyordu. Üst tarafını alıp medresenin ihtiyacı için götürüyordu. Ben o sadaka taşının hiç parasız kaldığını görmedim. Taştığını ve medrese tarafından sıyrılıp alındığını çok gördüm. 10 günlük müşaheden budur diye anlatıyor. Şimdi valla üstelik paralar biliyorsun altın para. Sadaka taşını altın para bırak, taşı da sırtlanır götürler. Onu bile taşı bile bulamazsın. Ama bu millet bu izzeti, bu şerefi, bu kanaatkarlığı, bu edebi, bu yüksek ahlak seviyesini yakalamıştı. Şimdi nereyi yakalıyor? Yaşlı kadının evine giriliyor. Kafasına anahtarla vuruluyor. Anahtar değil, şey değil, araba anahtarı. Sökme anahtarı vuruluyor. Kadın bayıtılıyor kolundaki bilezikler alıp gidiliyor. Dahası kolu kesilip de var. Nereden nereye geldi diyelim? Vakıflar özeti bu. Detaylı bilgiler var. Detaylı bilgilere girmeyeceğim. Dünya kadar detay bilgi var. İşte vakfın e, kim idare eder? Vakfın mütevelli heyeti kimdir? Görevleri nelerdir? Nasıl tayin edilir? Vakıf vakfın gayesinin dışına kullanılımı, içine kullanılımı bütün detaylardır. Ama şunu biliniz bu yüzden doğru ecdat Günün birisinden nankörler çıkar diye de herhalde düşünmüş adet haline gelmiştir. Her vakfiyenin içerisinde bir vakıfname vardır. Çünkü bu vakfın asıl gayesi nelerdir onu yazar orada. Nelere sarf edilmedir onu yazar. Sonunda da bir beddua bölümü vardır. O beddua bölümü çok ama çok ağırdır. Onlardan bir tane kim bu vakfı iptal ederse, gayesinden başka bir gayeye kullanırsa veya kötüye kullanırsa Allah'ın, meleklerin, Resulünün, ümmetinin Lanet edebilen her şeyin laneti üzerine olsun, yağmur gibi yağar, devam eder, gider. Çok detaya varınca kadar yani vurgulanır. Yani Ayasofya'nın bir e, lanet bölümü var, beddua bölümü vardır. Okusanız tüyünüz diken diken olur. Yani şu şey olarak bir insan o veberin içerisine nasıl girer, nasıl eder, vallahu alem yani üzerine düşünmek e, de fayda var. Bunun gibi dünya kadar yani camilere, medreselere kitaplar vakfedilmiştir. Onların sonunda da vakfiye vardır. Ekmekçi Zade Medresesi var. Onun vakfiye namasını okumuştum. Vaktiyle çok hoşuma gitmişti. E, talebeler biliyorsunuz öğün eskiden iki öğündü. Şimdi üç öğünde yetmiyor. Beş öğüne çıkarttılar. <gülüyor> beş öğün doktorlar da tavsiye ediyor. Ya sabahtan beş öğün adam ye. sabahdan sabahtan akşamı kadar ye babam ye. Az yiyin çok yiyin. Ömrün yemekle mi geçinecek? Şey olarak şey değil, iki öğün yenirdi, adam gibi yenirdi. Şu olarak, sabahleyin, ona çok hoşuma gitti, sabahleyin hangi çorbalar pişecek? Yemeğin içerisinde yedi parça et olacak diyor. Aklımda kalanı söyleyeyim. Yedi parça et olacak, etin büyüklüğünü tarif ediyor. Talebenin yemeğinde bu kadar et parça olacak. Tabii ben pişmiş soğanı çok fazla sevmediğim yemek yoktur. Pişmiş soğanla aram iyi değildir. Her de gavrulmuş soğanla. <gülüyor> O, o ben, aleyhime yazmıştı oraya. Soğan diyor dünyanın öbür ucunda bulunsa gidip alınacak, gelecek ve talebenin yemeğine katılacak diyor. <gülüyor> İyi ki dedim ben bu medyasyonun talebesi değilim. <gülüyor> Soğanın etle, tabii etin toksin değerini soğan öldürüyor. Soğan engelleyeceği aynı zamanda. Talebenin Yemen'deki soğana varıncaya kadar, sonra şöyle dedim bu yemeği ben de yesem kadar dururum. Şimdi sabahleyin, biz şimdi alışmışsınız. Bardak çay, yanına biraz peynir, zeytin. Onu da al, al, Tamam ala, çeyle tamam. Onunla günün en kıymetli yeme, en değerli yeme sabah yemeğidir. Biz onu çayla hallediyoruz. Çay da biliyorsunuz demir emilimini önleyici bir şeydir. Kansızlık sebeplerindendir yani bu yüzden dolayı. Onunla iç iç olduk. Yani içilme faydalı olduğu yeme var ama biz yemekle içecek kullanınca zararlı şeklini kullanıyoruz yani daha ziyade. Ama tekrar düşünün sabah yemeğinde 7 parça et olacak. Şöyle bir şey. Buyur. Her tabakta, her tabakta. Yani talebenin tabağında yedi parça et olacak diyor. Büyük tarif etmiyor et ama olsun ne kadar olursa olsun öyle bir etle o ondan sonra tabii e, devam eder gidersin. Kısaca o talebeye verilecek yemeğin detayını düşününceye kadar ve benzeri camiye alınacak görevlileri, görevlilerin vasıflarını düşünecek kadar vakıf namelerde ince bilgi vardır. Cenab-ı inşallah o şuuru yeniden yakalamayı nasip eylesin. E, ilim irfanla bizleri beslesin. İnşallah e, gelecek dersimizde mübah mallar ve yani e, ölü toprakları ihya üzerine konuşacağız. Mübah mallar ile bu noktaladık. Bu şekilde Ayasofya' kayıtsız kılan bugünkü idarecinin vebali nedir? Bugünkü idarecilerin, dünkü idarecilerinkini de dert etmeyen her idarecilinkini de ne derece dert edilmiyorsa, ne derece ihmalkarsa ona göre Cenab-ı Allah durumları, şartları bizden daha iyi biliyor. Ona göre vebali var mı? Var. Hepimizin de var. Biz, bizi de hepten devleti dışı çıkartmayınız. Hepimizin var. Evet. Bir zamanlar Osman Yüksel, Serdengeçler, Ayasofya seni bu hale koyan hangi deli diye bir şiir yazmıştı. Adamcağız mahkeme mahkeme süründü. <gülüyor> mahkeme mahkeme sürünmesi ayrı bir şey. Savunacak avukat bulmakta zorlandılar. Süleyman Arif Hanım sonra almıştır Hı, görevi. Bu, Arkası da mı var? Yahu. Uuu. -uh. Hem de. Ayasofya camisi Fatih Sultan Muhammed Han tarafından tüm Müslümanlara vakfetmiştir. Bilindiği gibi düzmece bir kararla müze haline getirilmiştir. Düzmeceden de öte, düzmeceden de öte. Bu konuda Müslümanların ve Müslüman idarecilerin ne yapması gerekir? Yoksa Sultan Ahmet Camisi gibi e, baş önce o camiyi doldurma sonra Ayasofya'yı açalım demek doğru hayır. Yani cami dolsun, boşalsın. İsterse içinde üç kişi namaz katsın. İsterse melekler kalsın. O cami açılmalıdır. Bu ga gayesidir, vakfıdır, fethin de bize armağanıdır. Yani gayesidir, e, değil, değil elbette ki. Evet. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir vakfın gaye, gayesi amacı e, sona erdiyse ne yapılır? Örneğin, bülbülleri korumak adına açan bir vakıf, bu kuşun neslinin tükenmesine arkasından e, ne amaç için kullanılabilir? Yine hayır yani e, bir vakf gayesi ise e, e, ne yapılır? Bu gayeye en yakın gaye için, belirli gayeler için, bu da olmazsa kamu yararına dediğimiz yani bugün onunla ifade edilen müminlerin yararına bir başka şeye tebdil edilebilir. Çünkü bu e e ecride o insanın yani ilk kuran insanın ecide bu sayede devam eder. Evet. Hmm. Şimdi tabi e, Ayasofya ile ilgili şey birinci sayfa burası yazılmış arka sayfada devamı var denmiş ama ilk önce arka sayfayı okursanız ne olacak? <gülüyor> Buraya da bir daha ön tarafı öbür tarafta diye yazın. Tamam. Efendimizin söylediği amel defterini kapatmayacak olan üç amel ölü'nün e, amel, vefatından sonra ona yine fayda sağlar mı? Evet. Bastıra bastıra söylüyorum. Yani ölü'nün yani ölüden sonraki arkasından şu yapılmaz şu yok evet yani ölü adına yapılacak her şey ölüye de fayda getirir bunu unutmayalım evet insanın asıl olan kendi amelidir ama şöyle diyelim geride salih evlat bırak bunda senin payın var geride dostlar bırakmışsın onda senin payın var dostlar seni kumarla anmıyorlar dostlar seni duayla anıyorlar bu duayla anılacak senin amellerin var onun onda tesiri var bu kıymetlidir Ayrıca şunu unutmayınız, nedir? Ee, ayet-i kerime ne yapıyor? Rabbana gufir ve li ihvanine bil iman. Ya Rab bize de bizden önce imanla giden kardeşlerimize de biz dua ediyoruz. Bu duayı bize kim öğretiyor? Ayet öğretiyor. Anlaşıldı? Demek ki bizim duamız bizden önce giden kardeşlerimize ne yapıyor? Fayda ediyor. Yani evet. Ama insanın temeli, tekrar ediyorum, kendi amelidir. Bunda şüphe yok. Ama dost bırakması, evlat bırakması, çevre bırakması, dua edecek diller bırakması bile kıymetlidir. Evet. Arkadaşlarım sadece ölene kadar diyor ama öyle öl, ölümden öteye de tesir ediyor demek ki. Ona dediğim gibi demin ki ayet okuyor. Rabben aghfir lene veli sabakuna bil iman. Ab'ın hükmü nedir? Ooo. İhtiyaç için ormandan kesilen yaş ağacın durumu hakkında ne dersiniz? Av sadece zevk için yapılırsa mekruhtur. Ama bir insan avladığı hayvanı yiyorsa, şey yapıyorsa ve kamuya zarar vermiyorsa, o nesli tüketmiyorsa av caizdir. Yani şu şey olarak ama avcılığın çok fazla olması kalp kasavetiyle sebep olur ve gaflete sebep olur. Bir başka doğru. Avcılık caizdir. Misal olarak söylüyorum. İsmail Aleyhisselam, peygamber Efendimizin atası ve benzeri İsmail Aleyhisselam iyi bir avcıdır. Yine Hamza radiyallahu anh'ın avcılık yaptığını biliyorsunuz. Ama aşırı av insana gaflete sürükler mi sürükler. Avcılık yaparken normal şartlarda atlamayacağınız etmeye atlamaya kalkarsınız. Beş saat bir insanı toprakla yatıp da av bekler mi? Avcı bekler. Normal yat desem beş dakika zor tutarsın. Yani Orada yatar keklik gelecek diye bekler. Bekle keklik gelsin bekle, bekle daha iyi. ördek geçecek bilinen bataklıkta yatar bilmem nete yatar avcılıkta gaflet, evet vardır. Ben denizin altını iyi bildirim. Nefesin bitmiştir pilin tükenmiştir tam o sırada balık görürsün. Ulan çık hava al. yok o balığı vuracak. Vurdun ondan sonra bırakıp da gelemezsin bir de. Ona yani yanında bir de içeride mağarada vurduysan dışarı çekeceksin bilmem ne olacak ne olacak yani avlık avcılıkta gaflet var mı? Evet var. Şöyle böyle. Ama dediğim gibi yani bir insan avladığı şeyi yiyorsa, ediyorsa, gidiyorsa dozunu kaçırmamak şartıyla caiz mi caiz? Bu hayvanlarda fıtatan buna uygun yaratılıyorlar. Yani insan olsa insaninki başka. Bakıyorsunuz yani sen avlamasan aynı ceylanı aslan avlıyor. Senden daha da insafsızca mı avlıyor? Öyle diyelim. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattıkları buna uygun şekilde yaratılıyor. Ağaç kesmeye gelince, yani ağaç gerçekten senin buna ihtiyacın oranı ney ney bir. İkincisi yaşını tamamlayan ağaçlar var. Her ağacın bir ömrü var. Keşke biz ormanlarımızdan izi istifade edebilsek de şu, şu şu ağaçlar artık ömrünü tamamlamıştır diye o ağaçları işaretleyebilsek bu belli oranda var ama genelde çok fazla yapılmıyor. Ee, öyle e, kesilirken onlar tercih ederek kesilse hem orman tazelenmiş olur, hem nefes almış olur, hem de bu olmaz. Ama bir insan, tekrar ediyorum, kamuya zarar vermeden ormandaki ağaçlardan, yani bu şekilde ihtiyacı için ağaç kesebilir mi? Evet kesebilir. Evet. Şu kağıdı bir talak-ı ba'in ile boşanırsa adam karısından. Yani e, talakı güçlendiren ek kelimeler kullanırsa kadın iddeti nerede bekler? Şimdi normalde iddet bekleyen her kadın iddeti kocasının evinde bekler. Evlenmeden yani evlen boşanmadan önce hangi evde ikamet ediyorsa o evde bekler. Anlaşıldı? Günümüzde her ne kadar biz adam gibi talakı da unuttuysak da budur. Hatta ayet-i kerime ne diyor? onları min buyutihinne evlerinden çıkartmayın diyor. Anlaşıldı mı? Sizin eviniz bile demiyor. Yani bu evde boşanmadan önce bu kadın bu evin sahibesiydi. Anlaşıldı? Bu evde duruyordu. Onları o evlerinden çıkartmayın diyor. Doğru budur. Ama adam eve sokmuyorsa, gönderiyorsa, icbar ediyorsa veya zulüm kullanıyorsa bu durum da kadın mazurdur. Ne yapar? Gider işte anne babasının evinde ve benzeri beklemek zorunda kalır böyle olursa bu kişinin nafakasından da sorumlu olduğu için evde nafakadan olduğu için hem sorumlu olduğu nafakanın vebarini hem de evden kovmanın vebalini taşır içinde meşru bir sebep yoksa tamam dayı oğlu mahrem midir Yan, baş açık durulabilir mi hayır yanında baş açık durulamaz dayı oğluyla bir kızın evlenmesi caizdir caiz olduğuna göre başında açık duramaz ebedi haram mıdır hayır değildir İlah ile boşanan bir karı koca dört ayın dolması durumunda kadın iddeti ne zaman bekler? Dört e, ay dolunca hala yaklaşılmamışsa Hanefi mezheberine göre otomatik boşama devreye girer. Dolayısıyla iddet de boşama devreye başlayınca başlar. Anlaşıldı? Onu soruyor. E, kadın bir talak hakkını nikahtan sonra alabilir mi? Eğer koca razı olursa alabilir. Yani sonrakı da alabilir ama ver verir mi vermez mi? Hani nikah anında yani bir talakı vereceksin öyle nikahlanız diyebilirsiniz ama sonradan vermeyebilirdi. Ama koca e, rıza gösteriyorsa evlilikten 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da kadın talak hakkı alabilir. Evet. Evet yani e, talak hakkını almışsa yani kendini, kendini buna tefizut talak deniyor. E, talak hakkını kendini kullanabilir. Boşanabilir. Kadının boşamaları biliyorsunuz. Bain talak hükmündedir. Demiştik daha önce. Sükut ikrardır. Kaidesi sadece nikah bahsinde mi geçerlidir? Hayır. Kaide değil bu. İstisnadır bu. Sukut ikrardır. Kaide değil der. Bastırarak söylüyorum. sukut ikrardır. istisnadır. Üç yerde geçerlidir. Bir tanesi de bakire kızlarda. Susup da cevap vermiyorsa evet kabul edilir. İkrardan kabul edilir. Anlaşıldı? Oradan meşhur oluyor zaten. Asıl kaide nedir? Susana söz nispet edilmez. Kaide budur. <gülüyor> evet. Tam tersi kaidedir. Şimdi öğrendi millet böyle demiyor. Susma hakkımı kullanıyorum diyor. <gülüyor> şimdi şimdi her sıkıştığının susma hakkını kullanıyor. Evet. Kaide tekrar ediyorum. Nedir? لَا bu قَوْلُ اِلَى سَاكِتْتِرْ veya la bu يُنْسَبُ اِلَى سَاكِتٍ قَوْلُدُرْ yani susan insana söz nispet edilmez kaide budur. Ancak susulmayacak bir yerde susuyorsa, kıza soruluyor, böyle birisinin evlilik teklifi var ne dersin diye böyle bir durumda susuyorsa, şufa hakkı paylaştık bunları, şufa hakkı doğduğu halde bu hakkı kullanmayıp susuyorsa gibi iki üç istisnası vardır. Bu kaide değildir, aksı kaydedir. Anlaşıldı Bakayım bir şey daha var galiba. Küfre karşı sessiz kalma, imana zarar verme içinde bulunan şartlara bağlı. Yani içinde bu detaylı bir şey. Bir Müslüman tavrını göstermeli ama şartlar daha kötüsünü getirecekse ona göre tavır almalıdır. Evet. Allah'ın haram dediği herhangi bir konuda helal diyen ve direten bunu da kabul etmene çalışan birinin karşısında diyor. Şöyle tabi ayette yani biliyorsunuz Hanefi mezhebinde ayetle e, sabit olan şeyler nedir? Haramdır veya helaldir. Evet. E, haram için mutlaka ayetin olması gerek. Yani hadis-i şerifte Hanefiler tahrimen mekruh ifadesini kullanırlar veya ha, ayetle dolayısıyla bir harama helal diyor da bunu iddia ediyorsa bir insan ayetle ayeti inkar manasına geleceği için maazallah insanı küfre kadar götürür. Vakıf dükkanlarının kirası değerinin altında verildiği zaman verenin ve alanın durumu ne olacak? Kira değeri nasıl? bir? Yani kira değeri şüphesiz rayiçten belirlenmeli. Ama kolay kiraya verilsin diye böyle bir uygulamayı vakıf tercih edebilir. İyi niyetli olmak şartıyla tercih edebilir. Ama günümüzde iyi niyetli değil. Yani maalesef peşkeş niyetine böyle şeyler yapılmıştır. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir zamanlar e 20 lira kirası olan dükkan vardı. Kapalı çarşıda 20 lira, 20 lira. 300 lira mı çıkmıştı? Gırılca 300 liradan 20 liradan 300'e Kızılca kıyamet kopmuştu yani. Öyle bir curcunu hatırlıyorum ben. 300 lira da ucuzdu o de o devre göre ki Kapalı çarşıda bir dükkan altın keser. Buna rağmen gülünç fiyatlar vardı. Yani e, vallahi ale. Öyle olmamalı. E, Rahiç fiyat olur. Rahiç fiyatın altında kolay tutulsun, sağlam müşteri gelsin, gelen adam temiz olsun, iyi iş yapsın. Bütün bunları tercih alarak yeter ki iyi niyetle bakma olsun. 3-5 kuruş aşağıya olabilir mi? E, elbette ki olabilir. Tekrar ediyorum. Niyet peşket çekme olmamalı. Niyet iyi, dürüst insanı yakalamak için çırpınma olmalıdır. Vakfetilen malların diğer mezheplerindeki durumları nedir? 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani vakfın gayesine kullanılır. Şöyledir, böyledir. Vakfedilen mal Allah'ın mülkiyetinde bir de bir daha geri dönmez kaidesinin onlarda da olduğunu söylemiştim. Başta belirttiğiniz üzere bir malın vakfedilmesi halinde mülkiyete geri üzere Allah'a aittir dediniz. Peki e, devletlerin ardılığı kavramı ile düşünecek olursak bir yerde var olan A İslam devleti için devletin yerine yeni bir İslam devleti kurulursa, A devleti başka devlete işgalinden sonra yıkılıp, aynı beldede bir zaman sonra işgal devleti edip kurulursa bir önceki vakıflar hep devam etmelidir. Yani bir devlet mesela Selçuklu gitti Osmanlı geldi diye, Selçuklu devrinde vakfedilen bir medrese vakfedilen bir hastana, vakfedilen bir cama yıkılıp yerine başkası kurulamaz. Devletler birbirinin devamı gibi düşünülür. Dolayısıyla İslam olması açısından bakılır. Ve ne diye değerlendiriler İslam devam ediyor diye devredir gidip gelene veya saltanatın el değiştirmesine bakılmaz e, vakf e, varlığını korumaya devam etmelidir aynı belgede değil başka bir belde yerde kurulursa bu hale adam yani başka beldede de kurulsun ama e, buradaki diyelim ki Bursa'da yapılmış bir Vakıf Bursa'dan şükürüp de alıp da İstanbul'a getirilmez o Bursa'nın vakfı olmaya devam etmelidir. Yeniden orada ihya edilmelidir. Çünkü vakfeden insan misal olarak söyleyeyim bunu. Bursalılara diye vakfetmiştir veya İstanbul'lara diye vakfetmiştir veya Gümüşhane'ye diye vakfetmiştir. Oradaki varlığını sürdürmesi daha doğru olandır. Ee, şöyle olmadıkça çok doğru değildir. İstanbul'a 5-10 tane kitap getirilmişti. 2-3 tanesinde tarihi kitap bana hediye ettiler. Açtım kitabı bir okudum. Sivas, Zara'daki bir caminin vakfı kitaplar. O camiye vakfetmişler. Altında da kim bunu camiden ayırırsa ve benzeri diye beddua sıralıyor şey olarak. Hepsini diğer arkadaş verilenleri de satsa şey topladı al bunu götürüyorsun. Zara'daki adını da yazdım. Şey bu camiye veriyorsun. Bu, bu caminin vakfıdır. O civarda yetişmiştir. İnsan çoğu civarda yetişen insanlara okumasını arzu etmiştir. Sonra kadar okumasa da o civardan insanlara yetişmesini arzu etmiştir. Köyüne, beldesine hizmete dokunsun istemiştir. Onları teşvik ateşlemek istemiştir. Dolayısıyla sen bunu bir başka yere taşırsan, gayesinden uzaklaştırırsın belli. Bir bölümü ait olsa da. Ama diyelim ki zara maazallah diye düşmanların eline geçti. Bir şey oldu. Bu zaman manası değişir. Zaruret olmadıkça... Vakıf, vakıf gayesinin dışında kullanılamaz. Meşhur sorulardan bir tanesi. Bir adam, ikinci bir eşle evleneceği zaman birinci eşin bundan haber olması gerekir, gerekiyor mu? Elinde sonunda olur. Ama böyle bir mecburiyet yok. Ama adalet şartı var. Bir erkek kanunun kötü ahlakı karşılaşınca onu yalnız bırakır, konuşmaz vesaire yapabilir. Peki bir bayan ne yapabilir? Onun eh, tam okuyamıyorum ama onun itiraz ve erkek gibi boykot yapmaya, eşinden uzak durmaya hakkı yoktur kendisine. Şöyle diyeyim, e, bir kad kadın da kırgınlığını belli edebilir ama uzak duruşu bu ederse hadise zulme dönüşür, kadına baskıya dönüşür. Bir evde kadın evliliğin devamından rahatsızsa o evde huzur kalmaz. Erkek rahatsızsa ve kadın şeyse bu sefer zulme dönüşür. Yani bu farkı değerlendirerek hareket etmekte fayda var. Ee, böyle bir durumda kadının yapacağı en güzel ailede bir büyük varsa, e, erkeğin sözünü dinlediği, sözüne değerli bir insan varsa, o insan bunu çünkü eşler arasında konuşma çabucak dil savaşına dönüşür, acıtıcı kelime kullanmaya dönüşür. Bu da yuvaya zara verir. Bir büyük bununla konuşmalı, e, kulağını çekmeli ona nasihatlarda bulunmalı. Ona doğru eğriyi anlatmalı. Pekala bu da fayda vermedi ne olur? O zaman kadının ailesinden aklı başında birisiyle erken ailesinden akla başında birisi bu evliliği masaya yatırır, bir müzakere eder. Enine boyuna tartıştıktan sonra evlilik devamlı mı hayırlı? Durması mı hayırlı? Buna karar verirler ve yönlendirme ona göre yapılır. Eğer eğer kadın bu şekilde bir şey yaparsa bu sefer baskı görmüyor başlar. Başka sıkıntılar çıkar ev içinde. Evet. Buyur. Yani ikinci nikah caiz mi? Nikah şartlarını bulduysa, şahitliyse, kayıtlıysa caizdir. Evet. Doğru mudur? Türkiye şartlarında geçilmesi mümkün müdür? Böyle bir aile mutlu olur mu? Bu ayrı bir konu. Ben daha şu ana kadar birden fazla evli olup da ben elhamdülillah huzur içindeyim diyen birisini duymadım. <gülüyor> Türkiye'de duymadım. Malazyalı bir dostum vardı, evet. İki hanım gül gibi geçirirlerdi. Ne güzel yemekleri evet de şey yaparlardı. İkisi de okurlardı. Ama iyiliğin kaynakları şöyle de, birinci hanım ikinci hanım almış. Ailede tek o ikinci hanım var Müslüman. Hem Müslüman kazanmış hem kocasıyla evlendirmiş. Yani o ikinci hanım da birinciye minnettardı ve ikisi gül gibi geçiniyordu. Türkiye'de bu mümkün değil. Dış dünya da bunu hazırlayıcı değil. Yani ben tekrar ediyorum. Türkiye'de birden fazla evli olup da huzurlu hayat süreni hiç kimseyi görmedim. Evet böyle. İkinci elçi, iki ciltlik hadis kitabı almıştır. İkinci elden ha. Elden yerine elçiden yazılmış. Ona göre. Üzerinde hadis talebelerine vakıttır yazıyordu. Ben bu kitabı kullanabilir miyim? Doğru değildir. Yani bunu yani belli bir yerdeki eğer ya, yani vakfedildiği yer belli değilse e, bunu bir yere, e, bir fakülteye, e, bir müesseseye e, var, vermekte, vakfetmekte fayda var. Tamam. Doğru olan budur. Oldu. Allah'a emanet olunuz.